1145 numaralı konu, Hazreti Ali ve İbni Ömer'in akşam ile yatsı arasındaki sünnete gösterdikleri ihtimam, evet, Hazreti Ali şöyle diyor, Hz. Peygamber bana üç şeyi vasiyet etti ki, onları terk etmem, bu üç şeyden biri de, ikindiden önce dört rekat namaz kılmaktır, ben hayatta kaldıkça bunu terk etmem.